Uzlet Uzlet, insanlardan ayrılıp, köşeye çekilmek demektir. İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Alimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Ta'i, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas,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 Uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları. 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü melekûtta, gökte ve yerde Allahü Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle dünya ve ahiretteki Allahü Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki ibadetlerin en büyüğü kendini bütün varlığıyla Allahü Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde Allahü Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allahü Teala'dan gayri olanlar Allahü Teala'yı unuttururlar.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 Yanına gitti. Üveys ona niçin geldin? dedi. Herm bin Hayyan senin yanında rahatlamak için geldim. dedi. Üveys Allahü Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum. buyurdu. Bu değil bin iyyat buyuruyor ki gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar.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 İnsanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allahü Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns yani yakınlık zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin Allahü Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifette fikrin düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta dört günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2.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 Yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur?" dedi. İbn-i birine, "Nasılsınız?" dedi. "500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur?" dedi. İbn-i gidip 1000 gümüş getirdi, ona verdi ve 500'ünü borcuna ver, 500'ünü de evine nafakaya. Bundan sonra kimseye "Nasılsın?" demeyeceğime söz veriyorum." dedi.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 Yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim, dedi. Sabit Ben Nani evliyadan idi. Hasanı Basriye, duydum ki hacca gidiyorsun. Senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim diye yazdı. Hasanı Basri rahmetullahi aleyh cevabında bırak Allahü Teala'nın örtüsü altında olayım.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 Günahdan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdeste anlatınca bu abdesten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allahü Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir.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 Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Uzletin edepleri Vuzlet'e çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla, insanlara zararlı olmaktan ve insanlardan gelecek zararlardan kurtulacağına, Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için çok zamanı olacağına niyet etmelidir.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 İnsanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyani rahmetullahi aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek Allah Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muhazirazi rahmetullahi aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren sonra uzlet et. Rebi bin Heysem, rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse hemen durma yap. Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için uzletten başka sığınak kalmadı. Rebi bin Huras, rahmetullahi aleyh.